varlığın genel anlamda mutlak bir var edenin varlığına delalet eder. <gülüyor> mevcut var olan varlığın genel anlamda söylüyorum bunu. Mutlak onu var eden bir var edicinin yani yaratıcının varlığına delalet eder. Bunu anladın ocahaneti. Evet. Ne dedin? Ee, kainatta var olan her şey bir var edeni e, insanın kafasıyla oluşturur. Cümleyi biraz daha topluca Mahlukun varlığı Halika gündeme getir? İki kere tekrar ettim. mevcut Var olan varlığın genel anlamda varlığı bir var edenin, yani yaratıcının varlığına delalet eder. Hı hı. Bunu veciz bir şekilde söylesen, her mahluk bir halıkın varlığına delalet eder. Desen, bunun üzerinde çok düşünmesi gerekir. Yani bu ifadeyi vecizlikten alıp geniş anlamda duyan, işiten, okuyan kim olursa olsun hemen onun zihninde bir çağrışım yapmalı. Mevcut var olan bu kelime Arapça var olan arkasından Türkçe kullandım. Her şeyin genel anlamda dedim çünkü her şey dedim varlığı bir var edicinin yani yaratıcının varlığına delalet eder. Bunu anladınız mı? Yani nerede bir yapılmış şey görsek o kendiliğinden onun varlığı yapanın varlığına delalet eder. Katiyetle var olmuş bir şeyi tesadüfen oluştuğunu yani rastgele oluştuğunu düşünmek akıl sahibi olan hiçbir kimsenin kabul edeceği bir tez değildir tesadüf anladın mı mustafa Nasıl? ne demek Kendinize, Ne olmuş bir şey? biraz dahaih biraz daha net ifade et ya. Yaratıcı olmalar hiçbir şey kendinden olamaz. Kendinden oluşmaz. Tesadüf veyahut tevafuk. Bunu örnek verirken bir şekilde veriyordum. Koskocaman bir eczaneyi düşünün. Onlarca kimyeli maddenin kavanozlarıyla saklandığını bir zelzele ve sarsıntıyla Bunların yere düşüp kırılıp içindeki kimyeli maddelerin karıştığını düşünün. İstenilen bir netice elde edilir mi? Buna tesadüf denilir. Ama her kavanozdaki maddeden 1 miligram, iki miligram, üç miligram belli tartılarda bir şeyleri alır, araştırır, terkibini yapıp karıştırdığında istenilen şey elde eder. Bu da nedir? Bir nizamdır. Bunu anladınız mı? Her var olan şeyin kendi varlığı bir var edenin, yaratıcının varlığına delalet eder. Binaenaleyh, Arap şairinin de dediği gibi, mümkirin inkarı dahi onun varlığını ispata yeterli bir delildir. diyor. Anladınız mı? Münkirin inkarı dahi onun varlığını ispata yeterli bir delildir. diyor. Bu neyi kasteder? Eğer insan yaratılmış ise, e, aksini iddia edemez değil mi? Ah, yaratıcısını inkarı mümkün değil. Neden Kur'an'da bile bu kemikler toz toprak olduktan sonra onu tekrar kim yaratacak sualine Allah'ın verdiği cevap neydi? Evet. Onu Çok ilk var. önce yaratan kimse o. Bu ise insana en bari, en açık, en seçik bir delildir. Yani senin varlığın bile bir var edicinin varlığına delildir. İnkarı mümkün değildir. O zaman İnkarcının inkarı inkara işaret eden sözleri neye delalet eder? İnkar etti şey. Onun aklı ile kalbin <gülüyor> izanını aynı anda buluşturup beraber konuşturmadığı için. O insanda on hamakat vardır. Hamakat. Hı hı. Yani onun gafleti aklını örtmüştür, bulandırmıştır. Hevası, arzusu, aklını bulandırmıştır. En uç noktada Firavun dahi ki küfürde, ilhatta zirvede örnek verilecek tek küçük Firavundur. Onun dahi Allah Celle'yi inkarı katliyetle ispatlı yani yakini değildi. Musabileciler ya, sen çok iyi biliyorsun ki bunu. Yeri ve göğü yaratan indirdiğini. Hatta en son halinde bile Kızıldeniz'e boğulca ben Musa'nın ben Musa İsrail'in zadbine inandım diyor. Ve Allah da şimdi mi diyor. O zaman inkar mutlak bir hamakat neticesindedir. Dikkatli davranın. E, sabırla hareket edin. Bu inkarciyi tarassut altına, gözetim altına alın. Ondan sudur eden bir, bu denli sözler devamlı hamakat içerir. Bunu anladınız mı? Ne dedim? Ne dedim Cavit? İnkarın hamakat içerdiğini. Lütfen aradan cımbızlanmış kelimeleri çıkarma. Senden şu sözü duyan anlasın onu. Da, şöyle söyleyeyim ee, şimdi bakın birinci kısımda ispatı yaptım yani mevcut var olan her şeyin genel anlamda varlığı kendi varlığı bir var edicinin varlığına delalet eder bu açık mı? Evet. bu ispatı peki inkar edenlerden çıkan Sözler nedir? Tereddüt. Mutlak bir hamakat. Şüphe. Hamakat nedir? İnsanın hevası, tereddüdü, şüpheleri aklını örtmüştür. Bunu anladınız mı? Eğer o insanı tarafsız altına alırsanız, yani gözetim altında tutarsanız, ondan sudur eden sözlerin Hamakat neticesi söylendiğini çok açıkta bilirsiniz. Ve Allah da diyor yani, bu kemikler toz toprak olduktan sonra tekrar kim yaratacak? Allah razı ve celle ne diyor? Orada, insanoğlu kendi yaratılışını unuttu da bize güya örnekleri vermeye kalkıyor. Bu toz toprak olduktan sonra tekrar kim diriltecek diyor onu ilk defa kim yarattıysa ikinci diriltecek de odur. Bu neyi gösteriyor? Az önce dediğim gibi mevcut, var olan her şeyin varlığı bir var edicinin, yaratıcının varlığına delalet eder. Yani yaratıcısını inkar eden insan aten bile bunu inkar etme, mecali, imkanı olmamasına rağmen inkar ediyorsa mutlak bir hamakat neticesi. Bunu anladınız mı? O zaman o insanla konuşmayı, sohbet etmeyi, o adama bir şeyler anlatmayı hamakatın şemsiyesinin altından çıkarmanda mümkün. Çünkü hamakat ona kendi kalbini dinlemeyi dahi önüyorsa dışarıdan gelen bir sözü daha çok manilerle rahatlıkla önler. Değil mi? <gülüyor> Ve bu denli insanlardan örnek verirken Allah onların kulakları var. Yani işitme organları var ama duymazlar. duymazlar. Onların kalpleri var ama anlamazlar. Sonra misal veriyor onlar bilakis hayvandan daha aşağıdır. Şimdi aşağıların aşağısına inme terakkiye müsait olanın tedennisi anlamındadır. Bunu anladın mı Murat? Aşağıdan aşağısına düşme, inme, terakkiye yükselme fırsatı olanın tedennisi yani inişidir. Bunu anladın? Yani insanın terakkiye bir müsaitliği var. Yani yükselmeye yükselme, şey. yükselme. Yükselme. Fırsatı olanın aşağıların aşağısına inmeye de muhatap olması vardır. Evet, Hayvanlara gelince hayvanlarda terakki yoktur, tedenni de yoktur. Ya, Ve onlar hayvanlardan da daha aşağıdır derken hayvanlar sabittir. Yani kullukları üzere ki geçmişten ne kadar alakalandırırsınız bilmiyorum ama alakalandıracağınızı zannetmiyorum. Bu notu vereyim. Ee, hayvanlardaki kulluk yaratılış halleri üzeredir. Onlar onun için yaratılmışlardır. İsyan mevzubahisi değildir hayvanlarda. İtaat ve isyan insanlardan mevzubahisidir. Hayvanlara yaptıkları o şeye karşılık bir mükafat da yoktur. Terakki yok, tedenni de yoktur. Terakki Seratçı yükselme tedenli aşağıya doğru. Her, e, ha. Çıkışında ha. Inişi var. var. Onun için indi mi de hayvandan aşağı iniyor. Hayvan seviyesinde bile kalır. Aras'taki ayet buna zelalet eder. Eğer kendi vicdanının sesini, yani fıtratının sesini hamakattan dolayı Dinlemeyecek, ona itifat edemeyecek bir konuma gelen insan, herhalde dışarıdan gelen sesleri dinlememe birçok manisi vardır. Bunu anlatabilir mi? Öyleyse bu mevzuyu konuşurken, Allah o insanın aklını yoracağı şeylere dönük örnek vermiyor, uzaktan örnek vermiyor onu ilk defa kim yarattıysa, ikinci yaratacak da odur. Diyor. Bu ne anlama gelir? İlk yaratılışını. Evet. İlk yaratılışını, varlığını inkar edemiyorsa bir insan, çünkü varlığını inkar, ve yok, yaratıcısını inkar, varlığını inkara delal eder. Varlığını kabul, kendisini var eden yaratıcısını da kabul etmeye zorlar. Bir müşkilat varsa burada, Tamakattan Ya Onun içindir ki, daha önce de dediğimiz gibi, hiçbir zaman inkar, yani küfür, yakine mevni değildir demiştik. Hatırladın mı Cavit? Evet. Öbür söz neydi? Ee, i̇nkar, yakine mevni değildir. Bak, hmm. biraz yavaş yavaş konuş. Konuştuğunu karşıdaki anlasın. Şükrü, Hiçbir küfür sözü. Küfür, küfür hiçbir zaman yakine evet, hiçbir küfür dediğinde farklı mana verir değil mi? Evet. Evet. Küfür hiçbir zaman yakine mevni değildir. Evet. Küfürün ispatı yoktur. Bu, bu anlamı taşır. Evet. Öyle mi? Evet. Öyle mi? Yani nedir küfür? Evet. Şüphedir, şüphedir. Teşviş, evet. şübhe ve tereddüt neticesi telaffuz edilir. Bunlar da tamakatın meyvesidir. Yani katmerli bir gafletin meyvesidir. İmana gelince, iman öyle değil. İman ispata, itminana ve yakine mevnidir. Binaen aleyhi bina Allah, ataki bir örnek vermeden, afaki, kendisinin dışında bir örnek vermeden, enfusi dediğimiz Kendinden bir örneği, onu ilk defa yaratan kimse tekrar yaratacak olanda odur diyor. Şimdi, daha evvel de dikkati çektim. Ama bunları nasıl malzeme olarak kullanıyorsunuz bilmiyorum. Bir insana ne kadar edevat, ham madde verirsem de, eğer tezgaha kurulur değilse onu kullanabilir mi Murat? Ve maalesef siz daha hala tezgaha kurmadınız. daha hala tezgah kurmadınız. Heh. Hamakat neticesi söylenmiştir. Yakine mevni değildir. Bakın, inkarda, en üst noktada inkarın bidat dediğimiz, inhirat dediğimiz, başlangıcını şöyle bir çizgi olarak çekin. Kropinin alçalan, yükselen okunu göstermek için. Mutlak inkarda, bidatta, dinden inhirat dediğimiz, eğilimin hepsinde teşviş, Tereddüt ve şüphe vardır. Mesela yükselin bütün yaklaşımında şöyle olamaz mı? Tereddüt. Böyle olamaz mı? Tereddüt ve teşviş şüphe vardır. Ta küfrin yani küfür dediğimiz e, e, bahtilin en üst noktasına küfür yazın, en aşağıya bir bidat mı yazarsınız? Ne yazdıklarınız yazın? Bu seyir üzerindeki her şeyde ne olursa olsun seviyesine göre bir ya bir şüpheye ya bir tereddüde ya da bir teşvişe mebnidir. Hiçbir zaman yakine mevni değildir. Ne yapıyor o zaman? Allah on ilk defa yaratan kimdi dersen yani kimse tekrar yaratacaktı odur derken onun varlığını ikinci yaratılışına delil olarak gösteriyor. Varlığını ikinci yaratılışına delil gösteriyor. Bunu anladınız mı ne demek Burad? Hocam burada kendi varlığının daha zor olduğunu yani sonra da yani yaratmanın daha zor olduğunu yani oraya çıkacak. Sanki karşıda bunu sizden ilk defa duyan birisine konuşurmuş gibi kelime seçin. Yani sorulan bir soruya cevap olsun ama bunda imtihan gibi sinema sına, gibi bir şey hissettirmeden konuşun. Hocam şöyle diyebilir miyiz? İlk yaratan nasıl olur? Orada i̇lk yaratan değil. Yok, Onun ben... ilk de, kim, kimden konuşuyorsun? Failden mi? Failden. O zaman Hı. onu e, yoktan, Onu ilk defa yaratan, yoktan var defa, eden yoktan var edenin e, öldükten sonra da tekrar diliteceğini delal ettin. Aynen Murat gibi kaldın. İnsanın kendi yaratılışını Şimdi onun varlığını var. var mı o insan? O sözü söyleyen var mı? Evet. Ben yokum diyebilir mi? Diyemez. Diyemez. Onun varlığını ikinci yaratılışına delil olarak getiriyor. İlk defa yaratan kimse. Neden? İlk defa yaratılış bir yoktan var ediliştir. Halbuki inkara müsait olan yoktan var edilmedir değil mi? Yani. Tabii. Ama hocam zaten böyle bir müşkilat yok bak, Hayır bak. Adam zaten kendini inkar etmiyor. Allah yaratıcıyı inkar etmiyor. Evet. Fiillerde inkar var. Şimdi meseleyi birçok soyutladın geldin. Bu toplumda inkarın hele bu toplumda inkarın her nevi var. Biz daha çok iç içe olduğumuz kimselerin müşkilatını konuşmuyoruz şu an genel anlamda en üç noktada Allah'ın varlığını inkar eden. Bu her ne kadar yüzde onluğu da teşkil etse insanlığın yani var olan mevcudun nispetine göre bu müşkilat vardır. Kur'an buna temas ettiyse her ne kadar cüz'ilikte de kalsa imanı anlatırken, tevhidi anlatırken bundan başlama zorundasın. Yaratılıştan mı? Hocam? Temel bu. Yani yaratılışın inşaatını. Temel bu. O zaman tekrar döndüğümüzde ki bu cümlenin üzerinde durun, mevcut, var olan her şeyin varlığı, onu var eden, yani var edicinin, yaratıcının varlığına delalet eder. Peki biz nasıl bir değişiklik? bu da gösteriyor ki, katiyetle ve katiyetle tesadüf diye bir şey yok. Bir nizam mevzu var. Her şey Ama vaka olarak ölüm çok basit. Ölüm denilen olayı inkar eden tek deft göremezsin. Sadece ölümü bir tohumun yere ekilip tekrar neşvinema bulması gibi düşünenlerin yanında. Ölümü bir yokluk. Yani Adem olarak telapki edenler vardır. Her ne kadar bir yokluk olarak da düşünse ölümü, ama ölümü inkar eden yok. Herkesin akıbeti bu diyor. İster istemez herkesin uğrayacağı, geçeceği nokta bu olması hatibiyle inkarı necel vermiyor. Ama bir nizam göze çarpıyor. Nizam ne? Ölümün vakti. Ölenin keyfiyeti değil. Bunu anladınız mı? Anlamadım. Ölüm denilen vakadaki nizam ölümün vaktidir. Ki bunu da Kur'an'da ecel olarak gündeme getirir. Ne ileri gider ne geri çekilir. Öyle mi? Katiyetle ölenin keyfiyeti de değil. Ölenin keyfiyeti gençliği değil. Ölenin keyfiyeti de Anlamadığın şeyi anlamadım diye. Yorumlamaya kalkma. O zaman anlamadınız. Ölüm, vaka olarak bir nizam dahilinde seyrediyor. Burada ölümün vakti önemli. Ecel dediğimiz şey. Ölenin keyfiyeti değil. Anlatmaya başlamıştım. Gençliği, yaşlılığı, hastalığı, kral oluşu, fakir oluşu, değil mi? kadın oluşu, erkek oluşu önemli mi? Çünkü birçok hastalıktan korkarak ömür süren, 40-50 yaşında öleceğini düşünen, bunun endişesini güden birisi şöyle biraz yüzünü yani topluma çevirse Kazadan ölen yirmi yaşında delikanlılar da var. Bizi rahatsız eden ölüm değil. Ölümün geliş şekli bizim. Halbuki o hiç rahatsız etmemelidir. Bunu anladınız mı? Onun için ölüm bir nizam dahilinde hareket eder. Herkesin vaktidir. nizam bu. Bu çizgidir. Yaşlı olur, genç olur. Zengin olur, fakir olur. Kral olur, köle olur. Hiç önemli değil. Vakit önemlidir. Bu da bir nizam dahilinde seyrettiğini göstermez mi? Milyarda, trilyonda bir dahi tesadüfe, mecal yoktur derken Adem'den zamanımıza kadar ne kadar insan yaratılıp ölmüştür dersiniz? Milyarlar. Kıyamete kadar yaratılacak ve ölecek olanları düşünün. Biz zamanımıza kadar olan birim içerisinde örnek verebiliriz. Bir tek tesadüf dahi yok. Yani ölüm denilen olay birisine uğramamış. Birisini unutmuş. Birisini ihmal etmiş. Birisini kayırmış. Birisi saklanmış, gizlenmiş de bulamamış. Diyebileceğiniz bir olay var mı? o zaman ölümde işte tesadüf denilen bir şey yok. Milyarda bir bile yok. Eğer tesadüf denilen şeyin varlığı, bırakın e, gerçekliğini de makul olsaydı, yani onu düşünmek bile makul olsaydı mutlak onun ıskalayacağı, unutacağı, kayıracağı, ihmal edeceği bir fırsat çıkar dedim ortaya. Mutlak çıkardı. Ana bu gösteriyor ki tek elden gidiyor bu. Bir nizam dahilinde hareket ediliyor. Öyleyse bizim şu ana kadar anlattığımız şeyler içerisinde ana, yani şöyle bir çizgi çizin. İlk attığımız nokta nedir? Mevcut, var olan her şeyin varlığı bir var edicinin, yaratıcının varlığına delalet eder. Katiyetle bunda tesadüfe mecal yok. Her şey bir nizam dahilinde. Vakaya adiyeden görülen ölüm, ki doğum da böyledir. Doğumla ölüm, katiyetle ve katiyetle birbiriyle çok benleşir. Tesadüf, İstimallere fırsat vermez. İnkara fırsat ve e, e, e, tesadüf İhtimallere fırsat verir. İnkara fırsat vermez. Bunu anladınız mı? En azından. En kötü ihtimal. Bunu anladın mı Apu? Hayırlıcak. Ne dedin? İstimallere inkar evet, verir. E, vermez. Ne dedin? tesadüf, fırsat verir. Aynı yani... kelimeleri tekrarla demedim. Ne anladın? İstimal olan, yani var, olası, olasılır. Tesadüf, ihtimallere evet. olabilir. Evet. Gibi bir şeyi getirir. Evet. Hiçbir zaman inkara fırsat vermez. Buna rağmen, nasıl inkar ediyor? Edememesi gerekir. O zaman dediğim gibi inkar, katiyetle ve katiyetle inkara işaret eden, yani inkarı ima eden söz hareket ne olursa olsun, mutlak hamakatın neticesindedir. Yani şüphenin, tereddütün, teşvişin aklı örtmesinden kaynaklanır. Ve hiçbir zamanda inkar yakine mevni değildir. Çünkü inkar gündeme gelirken, konuşulurken kim tarafından olursa olsun. Mutlak kurduğu cümle anlatmak istediği şey şüpheyle, seretütle, teşviçle gündeme getirir. Bunu anladın Mustafa. Ne dedin? Hiç kimse net bir şekilde inkar edemez. Yakın Onu inkar edemez. demedim. Onu mu dedin? İnkar Küfür vardır. yakine mebni değildir dedim. Hiç kimse kati bir şekilde inkar edemez demedim. Çok evet. Kati bir Yakın. şekilde inkar etmeyi başka anlam verir. Evet. Yakınen inkar edemez. Teşviç de inkar edemez. Ama nefesli yakınen inkar edemez. Bu Anladım. söz beni doyurmadı. Hiç bunu duymayan birisini anlatıyorsun. Cavid. Şimdi hani, örneği verdik ama başka şu an bir örnek atmama gelmediği için yine ayrı bir örneği vereceğim. Hani Kur'an'da Kur'an'da diyor ya o insan yani şu çürümüş kemikler toprak olduktan sonra tekrar nasıl Senin tezgahının üzerine konulan ham maddeyi sen istersen dört köşeli bir demir olarak çek istersen yuvarlak. Aynı örneği verme zorunda değilsin. Verebilirsin ama şu an onu vermeki anladığını göster. Onu başkasına vereceksin. Şimdi küfür katiyetle yakine mevni değildir. Küfrün sudur ettiği kişi sözlüğü, fiilin ve yazılı nasıl olursa olsun mutlak o cümlenin terkibine bakın öz olarak onda teşviş vardır, tereddüt vardır, şüphe vardır. Katiyetle kalp mütmahin olmaz. Bunu anladınız mı? Kalp onda huzur bulmaz. Devamlı endişelidir küfredenler sıkıntılarını bekler. Bir zaman Orta giden bir yolculukta Kıpkızıl Türkiye'deki meşhur ateistlerden birisi diyor ki Orta giden uçakta Cumhurbaşkanlığıyla yolculuk yapıyorlarmış. Bir arıza geçiriyor uçak. Ömür boyu Kıpkızıl ateist tanıdıkların bile Allah dediler ortak diyor. Ama aynı fırauna dendiği gibi şimdi mi denilmez mi? Yani, denizdeki yüzyıldır, denizdeki yüzyıldır, ha. De, evet, şimdi mi? Denilmez mi? Denilir. Bunu anladınız. Yani bu acayip değildir. Kıpkı kızıl ateistin bile o an Allah demesi garip bir şey değil. Neden birisinin iman etmesini garip karşılayalım ki biz normal hayatta? Ama o insanlara bir şeyler anlatmak istiyorsak o insanı hamakat şemsiyesinin altından şöyle bir çekmen gerekir. Çünkü o an konuşan insan hamakat neticesi aklı ve kalbi devrede değildir. Kira da. De ayrı ayrı teleffüz ediyorlar. Söz başka onda kalp başka şeyi yönlendiriyor. O şemsiyenin altından çekeceksin. Neden? Çünkü Kalbini, aklını devreye koyamayan, kendi içinden gelen fıtratını, sesini duymayan, dışarıdan gelen sese ses kurabilmesi için birçok sebebi var. Yani imkanı var. Bu anlaşıldı mı? Şimdi bu veyahut bunun gibi, bu ders veyahut bundan sonraki dersler nasıl düşünürseniz düşünün. Kur'an bizim evimizde tezgahımızın malzemelerini oluşturur. İstediğim biçimde kullanmak için değil, istenildiği şekilde kullanman içindir. Ve Kur'an'ın naslarını taksim ettiğinde, bunun birçok şeyi bizi eğitir neyi nasıl yapmamız gerektiğinde bizi yönlendirir. İnsanın herhangi bir şeyi ispat ederken gözünün önündeki, elinin altındaki delillere mi ulaşması daha kolaydır? Uzak olan delillere mi? Yakındakiler. Ama yakını yakın bir başlangıçtır. Sizin kendinizde birçok varlığınızı ispat eden, yaratıcı ispat eden deliller vardır diyor. Dağlara, taşlara dikkat çekerken, ilk merhaleyi aşan için, neden? insanın ilk yönlendirmesi gerektiği kendisidir. Kalbini, eğer aklını devrede beraber çalıştırıp kendisini yönlendirmede istikamet sahibi değilse dışarıdan hiçbir şey yani farkı olan delilleri algılaması da çok zordur. Önce enfusi dediğimiz kendindeki şeyleri düşünmesi gerekir. Bunu anladınız mı? Ne dedim Şükrü? Kişen trakide Anladığımı anlatmaya çalışıyorum. Şimdi terakki de terakki verilerini geçirirken enfüzyeliler de afaki delilere doğru yol alıyorlar. Şimdi bir şeyi ispatta kişinin gözünün önünde, elinin altındaki delillere mi ulaşması daha kolaydır enfüzyeliler ve afaki uzakta kiler mi? İkisi de bir şeyi ispat eder. Ama gözünün önündeki, elinin altındaki onunla başladığını gösterir. Enfusi olan zatındaki delilleri algıladığımda yani kulak gibi bir nimetin o insandaki değerini algılıyorsa kulak ile ulaşacağı ve göz gibi bir uzun değerini yakaladıysa gözle ulaşacağı şeyleri algılamaya ancak hareket edebilir. Gözün kadrini, kendindeki kadrini anlamazsa gözün dışarıdaki gördüklerini çalka algılayamaz. Kendindeki algıladığı nedir? Varlığı. Varsan seni bir var edici var. Bunu tavsiz edemezsin. Buradaki merhale varlığını kabuldür. Onu basıklarıyla tanımak değildir. Ki bunu defaatle tekrar edelim. Bu son cümlemi anladın Murat? Evet. Ne dedim? Bize bir varlığın olduğunu söyle ama tanımamıyorlardı. Onun varlığını ispat. Varlığımızın onun varlığını ispatta delil olması katiyetle o var, var edicinin nitelik ve sıfatlarıyla onu tanımak değil. Sadece var ediciliği yaratıcılığı gündem. Bunu anladınız mı? Az önceki cümlenin biraz daha açılmışı bu. Bunu anladınız değil mi? Yani bir mevcudun, var olan bir şeyin varlığı, onu var eden bir yaratıcının varlığına delalet ediyorsa, bu var edicinin varlığını bütün bünyesinde hissetmesidir. Bu fıtri bir nüfuzdur. Bunu anladınız değil mi? Değilse onu sıfatlarıyla, isimleriyle düşünmek, tanımak değildir. Sıfat ve isimleriyle tanımıyoruz ki düşünelim. Ama onun varlığını bütün nüfuzuyla kendimizde hissedebiliriz. O zaman devamlı varoluşumuzu var düşünmek gerekir. Hiç yoktan var edilişimizle beraber bir çok delillerin paranda serdedildiğimi görürüz. Heh. Bunun ağırlığını yani nüfuzunu bütün nüfuzuyla kendimizde hissettiğimiz zaman bu sefer bu nüfuzun yani tesir edici gücün azameti, ağırlığı bizi onu tanımaya doğru iter. Bunu anladınız mı? Ne dedim Cavit? şöyle söyleyeyim. Yani biz ilk merhalede e, bilmemiz gerekli, düşünmemiz gerekli şeyleri çözdüğümüz zaman Gereken sonraki, sonraki e, aşamaları bu kolaylaştırır. Çok basit almışsın. Sediğine göre çok basit noktasında. Mustafa? Hocam sıfatımız Allah'ın varlığını algılamamız lazım. Ama sıfatlarla bak, sıfatlarla var edicinin varlığını var edicinin varlığını biz kendi startımızı algılarız. İsim ve sıfatları Allah'a daha iyi tanırız. Burada kayıp yaşa. Hocam var eden, kendisini var eden varlığına tam kalbiyle inanıp bunun kendi nüfusuna, inanma değil bak. Tam nüfusuyla. Nüfuz. Nufuz yani ona tesir etmedi. Evet. Hı. Bunu kendine kabul ettikten sonra onu hisseder. Varlığını düşünmesi, var ediciyi düşündürmeye götürür. İbrahim Aleyhisselam. Şimdi sen bakıyorsun, bunlar ne? Sen karşında bir potre görsen güzel bir resim. Eğer renkten anlıyorsan, renk ayrımından anlıyorsan, eşyanın özelliğine göre renk ayrımını yapabiliyorsan, adam bir gök yapmış, sema. Şemayı kırmızıyla mı boyar? Anlatabildim mi? Şemanın zengini maziyle nasıl beyazla kurşunlu renkle nasıl aksettirebildiyse mi? Bu ayrımı yapıyorsan. O manzaraya bakarken ne düşünürsün? O manzarayı oraya oturtuşu kaç boyuttan da etti? Zengi. Tamam mı? Gölgesiyle, en, e, yani en canlıyla, her şeyle nasıl aksettirdi? Hemen o ressamın ustalığı. ustalığı senin gönlünde nüfuzunu kurar. Allah şuna şuna bakın derken bir kör gibi mi baba bakın diyor? Kendinize bakın derken sizde onun varlığını ispat edecek birçok deliller var derken <gülüyor> herhalde bir rastgele bakışı düşünüyor rastgele bir bakışı bize tavsiye etmiyor. O yaratıcının, var edicinin azametini, gücünü, kudretini hissetmen gerekir. Bunu şimdi insanlar birilerini takvis ederken, kutsarlarken, ondan o kadar bahsediyorlar, o kadar konuşuyorlar ki, o kadar onun büyüklüğünü anlatıyorlar ki, ister istemez senin içinde ona dönük bir müsbetse ya saygı, menfise ya da korku hakim oluyor. Geçen derslerde de sevgiyi anlatırken eğer varlığı, var edenin varlığını yakalamak istiyorsak herhalde var edileni düşünmekle buna ulaşırız. Doğru mu? O zaman önce var edileni düşünmek var edeni değil bunu anladın mı Apu? Var. Ne dedin? Hocam insan yapması gereken... Önceki edilene... sorduğum anlaşılmadan gitti. Çok basit yakaladın. Önce... Cavit. Çok basit. Evet? Önce var edileni düşünüp iyice e, kavraması. Ondan sonra var edildiği düşünmesi. E, Zaten e, Allah subhanahu aleyhi ve varlığı, var. Varlığı, yakalamak istiyorsak Önce var, var düşünmemiz gerekir. Ne kadar düşüncemizi onun üzerinde yoğunlaştırırsa var edenin nüfuzu o denli bize de nüfuz eder. Sonra var edeni düşünmek istersek isim ve sıfatlarıyla bunu yakalayalım. Farkındaysan Allah kendisinin varlığını ispat ederken hep var edilenlere dönüp bakmamızı istiyor. Bunu anlatabildim mi? Murat parlaşıldı mı? Evet. Ne dedim? Hocam mesela formandaki e, kişinin hani ölüp toz sopkağı bulduğundan sonra tekrar nasıl e, dirilecek sorusuna Allah'a özellikle ilk nasıl ki e, yoktan var ettiyse sonra da toplayacak olan yine olur derken yani şu andaki e, Kainatı da baktığımızda var olanları, ev şey, gözünde, burnunda, idrak eder. Var olanı düşünerek var edeni yakalayabiliyoruz. O hale gel. Allah'ı özlediğimiz o kişi gene ilk başta ki. Çünkü olanları... on ilk yaratılışına, ikinci yaratılışına delil getiriyor. O zaman kainattaki varlık, tümden bir var edicinin, yaratıcının ispatıdır şöyle diyebilir miyiz? Şimdi az önceki zikrettim, etrafındaki dolandırdım. Tesadüf dediğim şey, inkar dediğim şey, teşmiş tereddüte mevni olma, tesadüfe ihtimal yoktur, milyarda bir ölümün bile vakaya adiyeden olmasına rağmen hiç de öyle değil, bir nizam dahilinde seyrediyor. Bunlar yaratıcı hakkında yaratılanı değil, Yaratıcı düşünmeye kalktığımızdan kaynaklanıyor. Adam yaratı, yaratanı idrak edemez ki bu kafayla ama yaratılanı düşündükçe Subhanallah der. Aynen bir manzaraya bakarken ya bunu yapan ne güzel yapmış mı der bu ne güzel kendi kendine oluşmuş mu der. Orada yapan düşünülmez hemen çeniyi yapanın gücüne götüren yapılan şeyin üzerindeki düşünmendir. Bunu anlatabildim mi? Evet. Ustalığı gösteren eserin var ortadaki şekiller yani. Usta'yı yani gösteren, gösteren, evet, eserin güzelliği. Eserin şeklidir. üzerinde düşünme. Tabii, her anlayan insan bakar. Çünkü bu rastgele bir şey değil. Yani bir kibrit çöpünün yani yapılışını bile Hiçbir akıl sahibi, en edna bir akıl sahibi dahi tesadüfe vermez Yani bir kibrit çöpünün bir zamanlar ormanda ağaç olduğu kesildi, biçimli bir şekilde böyle yani ölçüyle kesilip, bir tesviyeden geçtikten sonra kibrit denilen kimyevi maddeni yerden çıkardık, maya haline getirilip, sonra başlarına bulaştırarak kurtulanıp kendi kendine olduğunu söylese birisi bu, o, bu işin, ona ne dersiniz? Ha? inanmamak başka bir şey bu sözün sahibine ahmak demek tabi ki inanmazsın ama bunu söyleyen de ahmak olduğunu bilirsin ısrar edersen iyice sıyırtmış dersin duyurulması gerekmez mi? şimdi bir kibritin bile tesadüs oluşuna yani rastgele oluşumuna yani imkan vermeyen bir akıl, yani bir arın nasıl tesadüfen olduğunu düşünebilir ki? Bırak bir abi, bu kainatın tesadüf olduğunu söyleyen birisi zır delinin zır delisidir. Zır deli bile onun yanında yine akıllı kalır. Abi, bir şey sorabilir miyim? Akıllı devreye koymadım, neden olmasın? aklı devreye koymadık seçmişlerden şu dolayı. E zaten onu anlatıyoruz. Hı. Zaten onu anlatıyoruz. Aklı devreye girdiği için ona verdediyor. Olmayacağımız hakkında şimdi belki sen onu kastetmedin ama e, burada açıklanması gereken herhalde bir şey e, neden akıl ve kalp devrede olmalı? akıl mustakille, mustakille katliyetle doğruyu yakalama yeterli değildir. Çünkü Allah'ı inkar eden taifeye bakarsan aklı gücü kalade olan insanları görürsün önünde. Ve devamlı inkara, tahrife, insanları haktan sattırmaya sebep olan hep akıllı olanın Aklını yanlış kullananlardan kaynaklanır. Aklına güvenmeyen insanların aklın bir nimet olduğunu askerlikte düşünenler en çok inanan kesim oluyor. Çünkü onlarda sair hasletler on kötüye kullanmak pek mecar bulamıyor. Kalbe gelince kalp aklı olması gerektiği yerde bulunduran, çalıştıran güçtür. Çünkü, hadis-i şerifte de dediği gibi, insan vücudunda bir et parçası vardır. O et parçası salah buldu mu, insanın bütün vücudu salah buldu. Akıl bu vücudun içinde mi? O et parçası ifsadı oldu mu, bütün vücut ifsadı olur. Ela veya kalpte, o ise işte kalptir diyoruz. O zaman bu vicdan diye miyiz? şey mi? Vicdan, a, a, kalbin e, bir eseri. Aynası diyebilir miyiz hocam? Eser. Yaptığın işler, söz ve fiil onun aynası olur anellere olur. Bu kast edilebilir. On için kalp, bizim düşündüğümüz gibi sadece vücuda kan pompalayan. Güya bizim hayaletimizin ifadesi değil. Kur'an'daki naslara baktığında akleden, tefakku eden bir mercidir de. İşte akl, kalp nasıl aklediyor? İman ederek. İman Yaratıcıyı düşünerek. Hayır. Bu işlemi nasıl anlatılıyor? Yaşıyor, yedir, yedir. Bunu birisi aklı, kalbin akletmesini ifade edemeyiz. Kalbin tefakkuhu nasıl olur bunu şey yapamayız. Akıl, şey kalp, aklı yönlendirdiği gibi izanla, diri de yönlendiren o. Kulağı da yönlendiren o. Hareketlerimizi de yönlendiren odur. Onun için Kalple öncelikle aklı, çünkü merkezi hareket noktası akıldır. Bir motoru düşünün, her ne kadar motor mükemmel olursa olsun bir elektrikle çalışan motoru düşünün, fişi takmadan o motorun hiçbir anlamı yoktur değil mi? Kalp, aklı aynen bir fişin takılması gibi düşünün. Ondan sonra da o dönen motor ne iş yapacak? Dillen, ellen, gözden, kulaklan, azalarla onu yöne ederiz. için hiçbir zaman kalple aklın vesaire azaların ilişkisi kesilmemelidir. Biraz ara verelim. Allah'ın yolunda ilk tesirlenmesi gereken kalp. Ay, ay, ayet-i de zaten evvel bir zikri kalp ancak Allah'ın bir isminan bulur.